Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Evet, kent hakkı ve mahalle dayanışması, mahalle direnişleriyle ile devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm neyi amaçlıyor? Sorun mahallelerin iyileştirilmesi, yaşanabilir ve güvenli mekanlar ile sürdürülebilir, adil, eşitlikçi bir kent inşası ise, onlarca yıldır mahalleleri mekan eğleyenler, yaşam alanlarından zorla tahliye edilirken, neden mahalleleri hiçbir kamu yararı olmayan üst gelir gruplarına yönelik projeler veya turizm amaçlı projeleri açılıyor? Mahalleliler neden çeperlerdeki TOKİ silolarında ekonomik, sosyal ve kültürel hak mağduriyetleriyle dolu hapishane yaşamlara mahkum ediliyor? Amaç kentsel rant değil de alt gelir gruplarına yönelik altyapılı ve çağdaş mahalleler inşası ise, neden yerinde dönüşüm ve sosyal ve ekonomik dönüşümüyle adil bir dönüşüm gerçekleştirilemiyor? Türkiye taraf olduğu sözleşmelerde elverişli konu hakkı için attığı imzaları neden sürekli ihlal ediyor? Gelin konuyla ilgili saha deneyimlerine sahip önemli bir isme, şehir bilancı profesör Tom Anjotti'ye kulak verelim. Anjotti, 1995-2001 yılları arasında City University New York Hunter College'da toplum gelişmesi ve planlama merkezi direktörlüğünü yapmış, yoksulluk, planlama ve kent politikaları üzerine eserleri olan önemli bir isim. Şöyle diyor, sorun aslında yoksul mahalleleri değil, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerdir ve bu sorunlar fiziki bir planlamayla giderilemez. Tam aksine böyle bir planlama eşitsizliklerin mekansal dağılımını yeniden yapılandırır. Çünkü sosyal ve iktisadi politikaların de değiştirilmesinde yatar sorun. Ve Anjotti devam ediyor. Kentte yaşayan ve çalışanlar kenti gündelik yaşamlarında deneyimlediklerinden sorunları anlayabilecek ve çözüm üretecek kapasitededirler. Aslında bu kent hakkıdır. David Harvey'in üzerinde ısrarla durduğu kent hakkıdır. ''Onlar topluluklarını geleneksel plancılar ile girişimcilerin ellerinden kurtarmak için kolektif bir mücadeleye girenlerdir. Onlar genellikle en az fikirleri sorulan ve danışılanlardır.'' diyor Anjötti mahalleliler için. Üretiminde hiçbir katkılarının olmadığı yaşam iyileştirme projeleri onlara dikte edilir. Oysa onlar kentsel yaşamın en deneyimli kahramanlarıdırlar. Hindistan'dan ABD'ye, Brezilya'dan Almanya'ya... Güney Afrika'ya, Japonya'ya yaşam kalitelerini yükseltmek için kendi planlamalarını yaratmış ve toplumsal eşitsizliklerden kaynaklanan temel sorunların çözümüne yönelmişlerdir. Dünya üzerindeki birçok yerleşim mimar ve plancıların müdahaleleri olmadan kendi topluluklarınca inşa edilmiştir. İşte Kent Hakkı tam da burada eşitlik ve sosyal adalet temelli bir alternatif olarak devreye giriyor. Yaşam alanlarımızı kentsel mekanlarımızı, kamusal alanlarımızı kendi arzu ve taleplerimiz doğrultusunda üretmek, şekillendirmek ve yeniden üretme hakkı olarak. Bugün böyle bir mahallenin, bir mahalle örneği olarak önemli bir mücadele sergileyen barınma hakları için ama onun ötesinde kent hakkı için önemli bir mücadele örneği olan dikmen, Vadi Mahallesi ile birlikte olacağız. İlk konuğumuz Dikmen Vadisi'nde verilen barınma hakkı mücadelesinin sembolleşen ismi Tarık Çalışkan. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından kendisine açılan bir de tazminat davası var. Tarık hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Dikmen e, bizler açısından, İstanbul'da yaşayanlar açısından ve diğer kentler açısından önemli bir mücadele örneği. Aslında evet. bizlere de umut ve direnç aşılayan bir örnek. Hı hı. Şimdi senden ricamız bize kısaca kentsel dönüşüm sürecini anlatır mısın dikmenin? Yani nasıl ilan edildi? Bunu biliyoruz hiç şeffaf olmadı. Ardından bir sürü talepleri oldu hı hı. yerel yönetimin. İşte tapu tahsisliler, tapu tahsis belgesi olmayanlar açısından bir ihlaller, mağduriyetler vardı. Siz kabul etmediniz. Bu süreci bize evet kısaca özetlesen. Ben şöyle söyleyeyim yani bu süreç 2006'da başladı. Hı hı. E, ...kentsel değişim dönüşüm e, projesini e, İYİ Melih Gökçek tarafından, e, onun meclisi tarafından e, böyle bir proje yapıldığını... ...ancak halktan gizlendiğini, hı -hı, halkın e, itiraz hakkı yani hukuken itiraz haklarının olmadığı bir hı -hı. süreçten hı -hı. geçtik. Ve biz, ben de o dönem biliyorsunuz bu Halk Evleri Başkanlığı yapıyordum evet. o dönem. Biz bu işe biraz duyarlı davrandık. Ne oluyor, ne bitiyor hı -hı. diye böyle... Sonradan e, baktık ki bunun kentsel değişim dönüşüm falan değil. Bu tamamen e, uluslararası yani IMF Dünya Bankası, hı hı. Dünya Sermayesi, Uluslararası Sermayesi'nin yeniden bir dünyayı paylaşım projesi olduğunu gördük. Hı hı. Ve biz buna e, karşı arkadaşlarımızla birlikte e, dur demeye çalıştık, hı hı. anlatmaya hı hı. çalıştık. Ama tabii ki o süreç e, şöyle bir şey, yani... E, Sonuçta e, insanlar e, doğal olarak kendi evlerini, kendi geleceklerini korumaya çalışıyorlar. Tabii, tabii. tabii sizin Hı -hı. ne dediğiniz çok da önemli değildi. O dönem İy Kökçen'in ne dediği önemliydi. Tabii. En önce evet. ev öne çıkıyor değil mi? Kendi aile yaşımı. Tabii yaşama, tabii o dönem evi, ev evet, öne evet, çıkıyordu. Evet. Yani sonuç itibariyle insanların yaşam Hı -hı. hakları, Hı -hı. Yani Hı -hı. barınma hakları tabii. bunlar doğal şeylerdir ama hani bu projenin sonucunu bilmedikleri için kendilerini götürdüler e imeli kökçeye teslim ettiler hı. biz de buna karşı direnmeyi tercih ettik Çünkü sonuç yoktu Peki Herhangi bu imza atanlar gördük. çoğunlukta mıydı önce onu söyleyeyim i̇mza atanlar, Evet çoğunlukta hı. Hı hı. çoğunlukta şöyle söyleyeyim yani 2400 bizim burada konutumuz vardı şu anda kalan konut sayısı 600, 600. yani 1800 hı hı. tane arkadaşımız hı hı. Bu projeye evet dedi ve Hı -hı. gitti 7 yıldır da arkadaşlar kiralarda sürünüyor. Yani hiçbir şey talep yerine getirilmedi. Onlar şu anda kirada. Kiraları evet. kendileri mi ödüyorlar? Şimdi şöyle ben ona banker kastilli dönemini bilirsiniz. Evet. Banker kastilli yani İyime'lik Gökçek'te şu anda banker kastilli. Arkadaşların 400 metre topraklarını aldı. 30 milyar boşlandırdı. Hı -hı. Arkadaşlar her ay 400-500 lira para yatırıyorlar. Bundan 250 lirasını kira yardımı diye veriyor arkadaşlardan. Yani benden almış Hı -hı. olduğu parayı 250 lirasını bana veriyor, gerisini kasaya koyuyor. Buna da kira yardımı diyorlar. Bu kira yardımı değil, yardım dediğiniz karşılıksız olan bir tabii, şeydir. Tabii. Ama siz benden her ay 400-500 lira para alıyorsunuz, bunun 250 lirasını bana veriyorsunuz. 250 liranın da kasaya koyuyorsunuz. Hı hı. Buna da kamuoyunda çıkıyor diyor ki ben kira yardım yapıyorum. Aslında kira yardım falan yoktur. Burada tamamen bir banker kastelli oyunu oynanıyor. Peki bu şey proje aslında bir lüks konut projesi de galiba değil mi? Bir de böyle bir Şimdi, şey var değil mi? Bunun? Şimdik, tabii ki yani şöyle bir şey söyleyeyim. E, Dikmen Vadisi dediğiniz şey e, Dikmen Vadisi e, başka bir bölgeye benzemiyor. Dikmen Vadisi Ankara'nın akciğeri yani oksijeni pompalayan bir yer. Evet yeşil bir alan. Ha, Tabii. Şimdi bu çok önemlidir bizim için de Ankara için de çok önemlidir Türkiye için de çok önemlidir. Yani e, hesleri yok eder gibi yani aynı hiç değişen hı hı hı. bir şey yoktur. Biz burada şunu istedik biz dedik ki siz buraya 10 10 10, 10 bin tane konut yapmayı düşünüyorlar Şimdi bu konutlar lüks konutlar olacak Yani bizlerin hmm. E, hmm. Dar gelirli arkadaşlarının oturacağı Konutlar olmayacak Bura uluslararası sermayenin e, Gelip buraya yerleşecek bir bölge olacak hmm. Şimdi burada nereden Bakarsanız bakın 10 bin tane konut Demek e, trafiğe 20 bin tane aracın girmesi Demektir hmm. Bu hmm. projede hmm. yoktur Üstelik biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki biz e, vadinin vadi olarak kalmasını istiyoruz. Hiç kimseden hiçbir talebimiz yoktur. Yani Hı -hı. istemiyoruz. Biz gideceğiz. E, yaşayabildiğimiz kadar farklı yerlerde Hı -hı. yaşayacağız ama vadi vadi olarak kalsın diyoruz. Hı -hı. Fakat e, hayır diyorlar biz buradan para kazanacağız evet. diyorlar. Evet. Biz buraya uluslararası Hı -hı. sermaye gelecek biliyorsunuz. İnşaat sektörü Hı -hı. önemli bir sektör. Hı -hı. Biz burada inşaat sektörü yapacağız. Ankara çok da bizim için önemli değil, insanlık da bizim için önemli değil diyorlar. Biz de buna karşı direnmeyi... Evet, aslında bütün kentlerde görülen bir gidişat değil mi? Evet. Şimdi buna karşı bir şiddet var. Bir şey dinleyelim, banttan dikmen mücadelesiyle ilgili sizin basın açıklamanızdan biraz dinleyerek oradan devam edelim isterseniz. Tabii, tabii. Cehbap, adil, yalınsız, samimi bir masaya çağırıyoruz Çözüm diyalogda, çözüm anlaşmada Ama illa ki evlerimizi yıkmak istiyorsan Yıkım bizim için ölüm demektir Yaşamımızı savunacağız Dikdam Vadisi halkı i̇şte basa, işte basa. Biz uzlaşmadan yanarız. Ama sen illa da bize Yaşam hakkı tanımıyorsan Biz bu yaşam hakkını Sonuna kadar savunacağız. Evet aslında Tarık siz bu mücadeleyi son derece barışçı bir şekilde uzlaşmacı bir şekilde değil mi? Masaya oturtma yolunda Tabii. götürürken birdenbire Tabii. Melih Gökçe'nin bir saldırısı oldu. Bir şiddetle sizi suçla, terörist, suçlayan evet, hatta kadınlara evet. kadar değil mi? En sonunda evet, yine söylemindeydi. Evet, evet, evet. evet bu bir, bunu biraz açar mısın? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim yani 6 yıldır e, Dikmen Vadisi'nde yaşayan Halkı inkar eden bir zihniyet hı. Ama 6 yıl sonra Bizi masaya çağırdı ve masada oturduk e, Biz Kendi taleplerimizi onlar kendi taleplerini Sundular e, Bizse e, işte Şöyle bir talepte bulundular Bizim burada yakın bir bölgede Yapılan bu Deyim yerinde ise Toplu konut yani TOKİ'nin yapmış hı hı, olduğu hı. Konutlardan e, bize ev verecekler böyle bir talepleri oldu Hı -hı. Biz de arkadaşlarımızı yönlendirdik Hı -hı. evlere baktık nedir ne değildir e, Fakat yalan söylediler bize 85 metre bürüt dediler 71 metre net dediler Ama biz evleri ölçtürdüğümüzde 54 metre netle karşı karşıya kaldık Hı -hı. E, Buna rağmen biz şunu söyledik e, bu evlerin bize maliyeti ne olacak dedik ee, şöyle bir şey söylediler bize 42 lira ile 53 lira ama ben malim müşavirlere e, bu hesabı yaptırdım yani 15 yıl içerisinde biz e, ne kadar boşlanacağız ne kadar ödeyeceğiz dediğimde mali müşavirlerin bana vermiş olduğu rakam şudur. Eğer Türkiye bir krize girmezse, dünya bir krize girmezse siz 15 yıl içerisinde 42 liralık eve 84 lira ödeyeceksiniz, 53 liralık eve 105 lira ödeyeceksiniz. Yani sonuçta bu bir sosyal konut olmuyor. Yok değil, ha, ha. tam tersi çok tehlikeli bir şeye imza attıracak bize. Yani bilinmeyen bir borcun altına bize imza atmamızı istedi, biz bunu kabul etmedik etmeyiz de. Yani bu bizim evet. için Peki, hani bu, bir çözüm e, falan değil. Size karşı bu şiddet, işte devamlı polis baskınlarıyla Hı -hı. taciz etme bu sürecin sonunda mı? Bu şey koptuğu zaman mı başladı? Yani? E, o süreç koptuktan ha. sonra Hı -hı. yani biz kendisine zaten biz masadan kalkmadık. Kendisi masadan kalktı. Hı -hı. Masayı kendisi terk etti. Ama biz hala şunu söylüyoruz. Biz barıştan yana, bunu masadan evet, çözülmesinden evet, yana evet. bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Ama bu vatanda siz zaten herkes e, Türkiye kamuoyu biliyor. İyi Melik Gökçek kendisini e, ben öyle söylediğim için e, şu anda yargılanıyorum. Kendisini bir e, Ankara'nın ve Türkiye'nin üstünde bir insan olarak kendisini görüyor. Ve bizim gibi insanlar evet. da böyle tehdit etmeye devam evet, yani ediyor. Yani plastik mermi kullanılmasına kadardı değil mi? Tabii Son plastik mermi. Öyleydi, yani evet, 15 evet. yıldır Türkiye'de Aha. kullanmayan plastik mermiyi e, vadide bize karşı kullandı. Hı hı hı hı. E, bir e, çok arkadaşımız zaten yaralandı hı hı. bu konuda. Şu anda hala elit sakat gezen arkadaşlarımız hı hı. var. Peki senin e, davan e, ne aşamada? E, benim davam şöyle bir... E, bu önümüzdeki perşembe günü biten bir davam o halde. Bu e, tabutlar meselesi. Kimin gireceği belli ha, evet, olmayan. Evet, onu bize anlatır mısın? Bir de ha. tabutlar hazırladı mahalleli değil mi? Evet. Tabii ki. Yani şöyle bir şey zaten bize... Yaşam hakkı tanınmıyor yani bizim bana yaşam hakkı tanımayanlara ben de çok her yerde söylediğim gibi ben de onlara yaşam hakkı tanımayacağım. Çünkü benim gidecek herhangi bir yerim yoktur param da yoktur. Ben emekli bir vatandaşım ve buradaki arkadaşlarımızın da birçoğu günlük işlerde çalışan arkadaşlar bunların borçlanma diye ve para ödeme diye şansları yoktur. Artık bize bir seçenek kalıyor. Yani ya tabutlara Hı -hı. birileri girecek ya biz gireceğiz. Yani başka Hı -hı. şansımız yok. Maalesef. Bunun için de Hı -hı. ben yargılanıyordum zaten. Perşembe günü e, dava sonuçlandı. Bana beş ay ceza verdiler. E, bunu da paraya çevirdik şu anda. Ama ben yine söylüyorum her yeri de söyleyeceğim. Yani e, bu e, bizim sonuç itibariyle Hı -hı. E, yaşam hakkımızı elimizden almak isteyen... E, Hukukusuz yargılamalara da karşıyız biz. Evet. Peki Tarık çok vaktimiz dar maalesef. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum ben açık teşekkür radyo Bir dinleyicilerimiz adına. Tamam. Dikmen'e en içten dayanışmacı sevgi selamlarımızı e, yolluyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Ben de sizlerin çalışmalarınızda kolaylıkla ol. biliyorum. Bu e, konuda emeği geçen bütün arkadaşlarıma saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sağ ol, e, sevgili <gülüyor> dinleyiciler... E, Az önce Dikmen Vadi Mahallesi'nden Tarık Çalışkanı ve Direniş'i dinledik. Şu anda ikinci konuğumuzla birlikteyiz. Halk Evleri Merkez Yönetim Kurulu üyesi Kutay Meriç bizlerle. Kutay hoş geldin merhaba. Ee, merhabalar hoş bulduk. Şimdi e, zamanımız dar olduğu için hızlıca e, sorulara geçiyorum hemen. Ama soruma gelmeden bir saptama yapmak istiyorum. Dikmen Vadisi'ndeki mücadele çok aslında özel bir mücadele. Zaman içinde ülke genelindeki diğer toplumsal hareketlerle de yolunu ortaklaştırarak Sınıfsal yörüngeye oturmayı da başarmış bir örnek olarak biz görüyoruz. Yani kendi mücadelelerini aşarak yaşanabilir konut, insanca yaşam, güvenli gelecek talebine doğru e, gidiyorlar. Mesela e, şeye, sayfalarına baktığımız zaman internet üzerinden orada da çok net olarak işte bizler dikmen vadi halkıyız. Hak ve kazanımlarımızı savunmak için bir araya geldik, örgütlendik ama hemen oradan şeye geçiyorlar. Tıpkı çocukların okuduğu okullar ve bütün bir eğitim sistemi paralı hale getirilen öğrenci velileri gibi, tıpkı kendilerine paran kadar sağlık denilen hasta yakınları gibi, tıpkı sosyal ekonomik kazanımları yok sayılan kamu çalışanları, işçiler gibi, i̇şte ürünleri tarlalarında kalıp açlığa yokluğa itilen, Karadenizli fındık üreticileri, Çukurovalı, Ege'li çiftçiler evet. gibi. İşte Siyanürlü altına karşı çıkan Bergama, Bergamalı köylüler, nükleer santral istemeyen Sinop halkı vesaire Ve aynı zamanda da diğer kentsel dönüşüm mahalleleriyle de bir dayanışma içindeler. Şimdi burada tabii varınma hakkı bürosunun ve tabii ki sizin halk evlerinin çalışmaları olarak da önemsiyoruz Yani burada mücadele bu yöne nasıl evrildi? Çünkü David Harvi ile yaptığım e, röpör e, söyleşide de çıkan şuydu. E, mahalleler ilk başta kendi aileleri ve yaşam alanlarıyla ilgili. Yani bırak mahalleyi hatta evini konutunu düşünüyor en önce nasıl kurtarırım diye. Derken bu mahalleye ve oradan kente yayılması önemli. E, Tarık da az önce bundan bahsetti. Bu nasıl ne şekilde evrildi? Bir de bunu da. Acaba bu mekanın kullanımının önemi var mıydı? Yani işte orada bir yaşam alanı yarattılar değil mi? Ağa çektiler, e, organik tarım başlattılar. Evet. İşte bu vadi festivali Dikmen'deki bir amfiteyatro e, işte orada bir barınma hakkı bürosunun olması artı bir okul olması halk okulu falan. Yani bu, buralardan bize bir açar mısın? Evet. Şimdi ben şöyle bahsedeyim. İlk önce herkese merhabalar diyorum. Açıklar edilir. Şimdi kuşkusuz neoliberal kapitalizm uygulamaları sadece kendisini barınma hakkı alanında halka dayatmıyor. Bunun dışındaki hayatın bütün alanlarının aslında bakarsanız piyasalaştırıldığı, geçmişin kamu hizmetlerini sosyal devlet uygulamalarından kaynaklı halkın kazanımları olan kamu hizmetleri alanının hepsinin eğitim, sağlık başta olmak üzere parallaştırığı oluşu, piyasaya açılışı, hı hı. açılış e, yapıldığı oluşu bunlar e, halkın aslında en temel sorunları. Halkın e, en temel sorunu olan e, barınma hakkı da e, bu e, hak kayıplarından birisiydi. Hı hı hı. E, dolayısıyla e, Dikmen Vadisi halkı da e, barınma hakkı e, talebi etrafında bir araya geldiğinde hı hı. burada oluşan hak bilinci aslına bakarsanız ee, neoliberal kapitalizm şartlarında kaybettiği, neoliberal saldırılar Hı -hı. karşısında kaybettiği diğer haklarının da e, bilincine e, varmasına e, yol açtı. Sizin de bahsettiğiniz işte, dikme amalisine e, park inşa edilmesi, Hı -hı. çocuk parkı inşa edilmesi, Hı -hı. amfiteyatro inşa edilmesi, Hı -hı. çeşitli sosyal alanlar, kamusal alanlar inşa edilmesi faaliyetleri aslında e, halkın e, geçmişte de ihmal edilen, devlet tarafından, belediyeler tarafından ihmal edilen kimi e, sosyal haklarını artık hı hı. E, hak bilincinin oluşmasıyla kendisinin evet, e, inşa evet. etmesi, kendisinin hı hı. E, bunları oluşturması e, şekline ulaştı açtı. Diğer e, alanlarda bahsettiğiniz işte kamu çalışanlarıyla dayanışma, kentin diğer hı hı. sorunlarına müdahale e, onlarla ilgili e, işte örneğin Kuğulu e, işte yıkıma karşı dikmen madisi halkı en kitlesel şekilde yer almıştır. Evet, e, Merih evet. Kökçek'in ODTÜ İçerisinden otoban geçirme projesine karşı ot öğrencileri ve e, öğretim üyeleriyle beraber e, ikmeli Vadisi halkı bu projeye karşı e, ot yanında olmuştur e, ve benzeri. Hı hı. E, dolayısıyla bir mücadele, bir ha, e, hak mücadelesi alanında gelişen e, herhangi bir bilinç e, diğer e, hak mücadelesi alanlarında da bir e, sıçrama yaratıyor hmm. ve bunu biz yaşayarak gördük. Evet. Halk evleri zaten bu dönemin ana halkası olarak hak mücadelelerini hmm. bir çizgi olarak önüne hedef olarak koymuştu halkın toplumsal muhalefetin örgütlenmesinde ve aslında yaşanan pratikte bize gösterdi ki halkın herhangi bir basit hak mücadelesi talebinden hareketle bir başka bilince sıçrayabilmesinin ve bugünün mücadelelerinin e, temel halkasının, acil kavraması gereken halkasının da e, hak mücadele olduğunu göstermesi açısından bizim açımızdan kıymetli. Evet, dileriz diğer mahallelere de örnek olsa. Şimdi aslında yine sayfalarından çok e, enteresan bir cümle var. Bir çocuk parkı, futbol sahası, halk okulu yeri, bir toplantı salonu, kolektif tarım bahçesi kümes yapmış idik diyorlar. Sonra evet. da hepsi de kaçak yani imar mevzuatına aykırı olup Hatta çocuk parkımız hakkında bir yıkım kararı da mevcuttur diyorlar. Şimdi böyle bir şey ki ben şöyle düşünüyorum bu neoliberal taarruzun kentsel mekan üzerinde yani yaşam alanlarımızı tamamen artık küresel sermayenin e, tanzim etmesine karşı aslında bu kendi alanını kendi tanzim eden bir anlayış. Dolayısıyla her ne kadar kaçak diye onlar da alay ediyor zaten diye düşünüyorum. Aslında bu meşru bir şey değil mi? Yani kendi yaşam evet. alanını kendi üretmesi şey ilgilendinizse ki kent hakkının dibi de budur. Bu aslında e, şeyi de kavramı da çarpıtıyor. Yani şeye şaşırıyorsun. Gayrimeşru meşruluk nerede? Değil mi? Böyle bir şey de vardık bende. Evet, ben hemen vallahi e, hemen cevap vereyim. Yani Hı -hı. şimdi e, Dikmenvadi halkının mücadelesi 6. yılını doldurdu. E, başlangıçta e, hem belediye tarafından, hem varlık tarafından, Hı -hı. devlet kurumları tarafından oradaki her şey yasalışı ilan edildi. Mevcut kanunlara göre de oradaki 500 civarındaki ev zaten kaçak yapı durumundaydı. Kanunsuz hı hı. yapılar durumundaydı ve direnen orada barınma hakları için direnen vatandaşlarımız da kanunsuz işlerle iştigal eden vatandaşlarımızdı. Kuşkusuz bir direniş alanı her zaman dünyanın her yerinde böyledir. Kendi hukukunu yaratır. Likben Valisi'nin barınma hakkı mücadelesi etrafında sürdürdüğü direnişte kendi hukukunu yarattı ve bugün gelinen noktada artık Ankara Valiliği Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosuna tebligat gönderebilmektedir. Hı -hı. Yazışma Hı -hı. yapmaktadır. Yani Hı -hı. orayı resmi olarak tanımaktadır. Hakeza e, yine e, Büyükşehir Belediyesi Hı -hı. E, İmar daire Başkanlığı Hı -hı. bizzat e, Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosuna tebligatlar Hı -hı. göndermekte. Çeşitli tekliflerini yazılı resmi antiklik yani göndermektedir. Dolayısıyla yas yasallık evet. ve yasa dışılık Hı -hı. noktasında Hı -hı. Evet. Bir tartışma yanlıştır. Orası fiili meşru, aha, farklı bir aha, örgütlenmedir aynen. ve devlet kurumları tarafından da, belediye kurumları aha, tarafından aha, da tanınmıştır. E, Esas olan da budur. Peki Kutay zamanımız maalesef doldu. Çok kısa program. Ben çok teşekkür ediyorum. Direnişinizde en başarılı, büyük başarılar diliyoruz. Buradan yürekten dayanışmalarımızı gönderiyoruz. Ben Ayanın, de bütün aynen, barınma sağlık. hakkı için mücadeleden Türkiye'deki vatandaşlarımıza mücadelelerinde başarılar diliyorum. Sağ ol teşekkür ederiz. Ve biz programı şöyle kapatıyoruz. Yine Dikmen Vadisi'nin sayfasından Onlar kentin her yerine beton dikerken biz ağaç dikeceğiz. Onlar çelik ve cam binaların içinde sahte yaşamlarla avunurken bizler kuşun sesini duyup göğün mavisini göreceğiz. Onlar daha fazla para ve güç elde etmeye çabalarken Bizler insanlığımızın derinliklerine yolculuk edeceğiz. Onlar yalnızlaşırken biz bir daha da kardeşleşeceğiz diyorlar. Evet, e, kent hakkı böyle bir mücadele. Bizden ayrılmayın diyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Kentin tozu, e, iyi hafta sonları diler. Kentin tozu <Gülüyor> ...kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan... ...Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun.